3- Meddi Tabi'i Gerçek anlamda ilk tecvid uygulamasıyla karşılaşmış bulunuyoruz. Hemen tanımını görelim. Harfi medden sonra sebebi medden hiçbir şey bulunmazsa o takdirde meddi tabi'i olur. Meddi i tabi'iyi bir miktarı çekmek vaciptir. Bu tanıma göre geçmişteki bilgilerimize kısaca göz atalım. Niide harfi met uzatma harfiydi. Uzatma harfleri hangileriydi? Va, ya ve elifti. Ondan sonra görmüş olduğumuz ders ise sebebi metti. Yani uzatma sebebi. Onu da iki başlık altında incelemiştik. Hemze ve sükündü. Hemze harekeli olan elife diyorduk. Bu ayın ağzı şeklindeki hemzede olabilir, bir kelif şeklindeki hemzede olabilir. Sükün ise hareketsiz harf veya cezimli harf ediyorduk. Bu bilgileri hatırladıktan sonra meddi tabiinin tanımına tekrar dönelim. Harfi medden sonra ha demek ki Harfimet met olacak. Yani vav, ya ve elif harflerinden birisi bulunmuş olacak. Harfi metten sonra sebebi metten hiçbir şey bulunmazsa ne hemze ne de sükun. O zaman metli tabi olur ve metli tabii elif miktarı çekmek vacip olur. Şimdi örneklerimizi birlikte görelim. 5 tane örneğimiz var. İlk örneğimiz, bağ örneği. Burada harfi medden elif gelmiş, ancak eliften sonra sebebi medden ne hemze ne de sükün gelmediği için meddi tabi olmuştur. Ba diye okunur. Bir elif miktarı çekilir. İkinci örneğimiz, mi. Burada da harfi medden ya harfi gelmiş, ancak ya'dan sonra sebebi metten hiçbir şey gelmediği için, burası da metli tabi olmuştur. Üçüncü örneğimiz, mu tu. Yine harfi metten vav gelmiş, ancak vavdan sonra, sebebi metten hiçbir şey bulunmadığı için, burası da metli tabi olmuştur. U -tina. Bu örneğimizde de, yine harfi metten vav gelmiş, ya gelmiş ve elif gelmiş. Üç tanesini de buradaki met harflerinden üç tanesini de kırmızı ile işaretlemiş bulunuyoruz. Ancak bu met harflerinden sonra sebebi metten ne hemze ve ne de sükun bulunmadığı için meddi tabi olmuştur. Bir elif miktarı çekmek vaciptir. Son örneğimiz fiha. Yine burada harfi metten ya kelimenin sonunda da elif gelmiştir. Ancak harfi medden sonra sebebi medden hiçbir şey gelmediği için de burası da meddi tabi olmuştur. Tüm örneklerimizi bir elif miktarı uzatmak vaciptir. Okuyalım. Ba-mi-mu-tu-u-ti-na Fiha, bu örnekleri ba mi mutu utina fiha diye okumak yanlış olur. Dolayısıyla bunları bir elif miktarı uzatarak okumamız vaciptir. Arkadaşlar sanıyorum sizin de dikkatinizden kaçmamış olacak. Aslında daha önce görmüş olduğumuz harfimet ile meddi tabiinin Aynı şeyleri olduğunu görüyorsunuz. Fark şurada. Harfi medden sonra, Sebebi medden bir şey gelmemiş olacak ki, O takdirde meddi tabi olmuş olsun. Öyle ise, Gelin, Karışık gibi gelse de, Şu cümleyi bilelim. Her meddi tabi'i, Harfi med olur, Ama her harfi med, Meddi tabi olmayabilir. Zira, Harfi medden sonra, sebebi metten bir şey gelirse, o zaman metli tabi olmaz. Arkadaşlar, ekrandaki iki örneğimize bakalım. Bunlardan ilki, cae, ikincisi, ya eyyuha. İlk örneğimize dönelim. Cae derken, harfi metten, elifin geldiğini görüyorsunuz. Kırmızı olarak yazılmış, altı da çift çizgiyle çizilmiş. Burada harfi medden elif gelmiş. Buranın meddi tabi'i olabilmesi için harfi medden sonra sebebi medden ayın ağzı şeklindeki hemzenin veya dik elif şeklindeki hemzenin gelmemiş olması gerekir. Burada ayın ağzı şeklindeki hemze harfi medden sonra geldiği için Burası meddi tabi olmaktan çıkmıştır. İkinci örneğimizde de ya eyyuha derken yine harfi medden elif gelmiş. Altını çift çizgiyle çizmişiz. Harfin medden hemen sonra sebebi medden dik elif şeklinde mavi olarak yazılan hemze geldiği için de burası da meddi tabi olmaktan çıkmış başka bir tecvid olmuştur.